Vazgeçir, فَإِنَّ nızıkra tan, fagul müminin. İsmi Allahı Rhamanü Rrahim. Alhamdülillah Rabbı Alameen. Ve ve selamü ala ve ala alehi Allah İslamiyeti din olarak gönderdi. Bizi de şükürler olsun ona İslamiyet'in Müslümanları olarak kabul buyurdu. Din Allah'ın dinidir. Müslümanlar olarak biz Allah'ın kullarıyız. Allah murad ederek kendisi isteyerek bu dini ve bu dine iman eden Müslümanları kökünden kurutmak isteyen ta babamız Adem Aleyhisselam'a açılmış o büyük savaşı sürdürmek isteyen şeytanın adamları kafirler, müşrikler, şu ülke, bu ülke adları her asırda değişse de büyük bir düşman ama güçlü bir düşman kitlesini de Allah bilerek, isteyerek, planlayarak var ettiği ben Müslümanım diyen nesillerin her asırda karşısına koydu. Buna hak ve batıl diyoruz. Hak ve batıl Babamız Adem aleyhisselam cennette iken vardı. Dünyaya bunun için gelindi. Cennete gidildiğinde tekrar inşaAllah bir daha olmayacak bu. Sadece hak olacak orada. Sadece Allah'a iman edenler olacak. Ama o güne kadar hiçbir şekilde boğarım sizi deyip ürkütecek gücü olmayan bir hakkı, görmeyeceğiz, batılı görmeyeceğiz. Muhakkak batıl bu tehdit gücüyle yaşayacak. Şart bu. Şart. Onun karşısında da tamam, madem siz varsınız, biz çekiliyoruz deyip bayrak sallayacak ve geri çekilecek bir hak da olmayacak bir izinleyti ara. Evet, nasıl müminler güçlü olunca bir grup batıl tarafı ürküp kaçıyorlar, ama batın tamamen çekilip gitmiyor. Aynı şekilde batıl güçlü olup saldırınca da bazı mümin olduğunu söyleyenler bırakıp gidecekler. ürkecekler, Evlerine kapanacaklar. Teslim olmuş, kolları yapacaklar ya da biz aslında sizdendik diyecekler. Kendi kuyularını kazacaklar ama hiç bir zaman hak kökünden kaybolmayacak. Fakat ümmeti Muhammed'in Müslümanların, müminlerin ''Elbette ya Rabbi bize yardım et'' sözü sabahlara kadar dua olarak, gündüz camilerinde dua olarak var olacak. Çünkü Müslümanlar Allah'a İslam olmuş insanlardırlar. E dolayısıyla elbette ya Rabbi yardımın ne zaman diyecekler. Çünkü Allah'ın yardım etmediği kimse bir savaş, bir galibiyet kazanamaz ki. Elbette Allah yardım edecek. İşte Bakara Suresi'nin El Bakara Suresi'nin 214. ayetinde bu sorunun cevabı vardır. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Meta nasrullah? E lâ inne nasrallah karîb. Bu ayetin daha yukarısı var. Orada Müslümanların canları boğazlarına gelecek şekilde sıkıştıklarını, bunaldıklarını, ölüm tehlikesi, yok olma tehlikesi gördüklerini, Müslümanların ve peygamberlerin hep beraber Allah'ın yardımı ne zaman diye sorduklarını söylüyor ayet. ''Allah'ın yardımı ne zaman?'' sorusuna Allah'ın cevabı ''Ele inne nasrullahi garibe'' ''Bilin ki Allah'ın yardımı yakındadır.'' Yakındadır. Burada duruyoruz değerli kardeşlerim. Bu yakın kelimesinin kaç dakika olduğunu veya kaç metre yakınımızda olduğunu biz bizim neslimiz için ölçüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram da kendi nesilleri için ölçtüler. Ama şuna iman ediyoruz. Bir kere Allah biz ne zaman istersek ya da henüz sizin için düşünmüyoruz gibi haşa böyle bir cevap vermiyor. Allah'ın yardımı yakınınızdadır. Hemen yeni başınızdadır anlamında işaret veriyor. Peki bu yakınlığı biz ölçümleyebiliriz, ölçümleriz. Kur'an-ı Kerim'in üç ayeti, farklı surelerdeki üç ayeti, bu yardımın kaç metre ötede olduğunu, bizim etki alanımız, etkileşim alanımıza ne kadar mesafede olduğunu çok net ölçülerle haber veriyor. Ashab-ı bunu kendilerinde ölçtüler. Ondan sonraki nesiller ölçtüler. Mesela Kudüs'ü fethetmek için planlar yapan salah Dine, Allah ona rahmet etsin, onu meğfiret etsin aynı zamanda. Ne zaman bu fetih diye sorulduğunda demiş ki, yani o zaman yanında değildik ama böyle bize aktarılıyor. Şu Kudüs dışındaki camiler sabah namazında dolduğu zaman demiş. Ne anlamış bundan Selahaddin? Yani biz camileri doldurmuyoruz ki Allah da Kudüs'ü bize nasip etsin. Yani bir ön hazırlığımız gerekiyor, hak ediş gerekiyor diye hissiyatını belirtmiş. Üç ayet. Birincisi Er-Rum suresinin 47. ayeti. İkincisi Er-Ra'de suresinin 11. ayeti. Üçüncüsü de Muhammed suresinin 38. ayeti. Bu üç ayette Allah'ın yardımı sizin yakınınızdadır cevabının açılımı var. Neymiş bu ayetler görelim. Er-Rum suresinin 47. ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? kana hakan عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır. Biz bunu Türkçe'de söylerken görevimizdir gibi diyoruz. Allahu Teala için öyle demiyoruz da üzerimize haktır buyuruyor Allah. Demek ki Allah'tan yardım isteyen mümin evvela Rabbimin sözü gerçektir. Bu bir propaganda değil. Allah hak edene yardım edecek. Buna iman etmek lazım. Bunu acaba bakalım yardım eder mi diye düşünen zaten yardım standartları dışında kalıyor. Bir, iki. Ar-Ra'dü suresinin 11. ayeti. İnna Allah la yuğiru ma bi kavmin hatta yuğiru ma bi anfusih. Allah bir toplum Kendisini değiştirmedikçe onları değiştirmez. Kural bu. Yani Allah biz İslamlaşalım istiyoruz. Hemen bizi İslamlaştırsın olur mu? Olmaz. Neden? İslamlaşmanın yapılanmasını toplum kendisi oluşturacak bir defa. Bir fedakarlık gösterecek, form dolduracak ödemesini yapacak. Fedakarlığı hazır olduğunu ispat edecek. Allah yardım edecek. 2. kural. 3. kural Muhammed Suresi'nin 38. ayeti. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara ve enta tawallu lestubdil kavman geyrekum. Summa la yekunu emsalekum. Sadakallahu'l Bilin ki ey insanlar Allah zenginsiz fakirsiniz. Siz giderseniz dinini bırakıp Allah'ın Allah sizin yerinize başkasını getirir, sizinki gibi de kaçak olmazlar onlar. Üçüncü kural da bu. Yani biz Müslümanız. Allah'ın yardımını istiyoruz. Allah muhtaç olduğu için değil, biz cennetine muhtaç olduğumuz için. Lütfedip Müslüman değiliz biz. Lütuf gördüğümüz için Müslümanız. Bu üç mantık bulununca yardım başının üstündedir senin zaten. Ama Allah'ın yardımında tereddüt, sen değişmeden Allah'ın değişmesini beklemek ve sanki Allah muhtaçmış gibi bir hisle Allah'a dua etmek, henüz yardım müstehakkı senin için geçerli değil demek olmaktadır. Bu birey içinde böyle, aile içinde böyle, koca bir toplum içinde böyle. Böyle hem bir ilahiyi Rabbi alaemin. <gülüyor>